94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydınlar 2020 yılının ilk Ekonomi Ekoloji Programı'nı yapıyoruz Bu hafta Geçen seneden e, bu seneye sarkan bir konuyla devam edeceğiz. Bu ilk programımızın konusu da bu olacak. Malum bizde sıklıkla programlarımızda yer verdiğimiz üzere yine kömürlü termik santrallar meselesini konuşacağız. Geçen sene bu termik santral düzenlemesi kamuoyunda epey yoğun tartışmalara sebep olmuştu. Daha evvel 3 kez gündeme gelen ve e, en son geçen sene e, Şubat ayında e, bütün partilerin aslında oylarıyla e, reddedilen bir termik santral düzenlemesi vardı. E, termik santrallerin e, özellikle baca filtresiz e, faaliyet gösteren santrallerin e, yatırımlarını e, yapmasıyla ilgili olarak 2019 sonuna kadar bir e, süre verilmişti. Fakat o süre e, sonuna kadar e, bu santralların bu yatırımları yapmadığı e, görüldü. Ve tekrar e, bu e, termik santrallara 15-16 e, civarında termik santrala Haziran 2022'ye kadar yeni muafiyetler getirilmesi yönünde bir Tekrar yasa maddesi e, gündeme geldi 50. madde e, olarak ve e, çevre mevzuatına uyum e, süresinin e, uzatılması oylandı kabul edildi fakat e, sürpriz bir gelişme olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu e, maddeyi veto ederek e, kabul edilmesinin Önüne geçti tabi ondan sonra bir belirsizlik süreci başladı bu termik santrallar ne olacak kapatılacak mı faaliyetlerine devam edecekler mi 2020'de bizi ne bekliyor ve gördük ki yılın son gecesi 2019'un son gecesi ve 2020'nin ilk günü bazı termik santrallar mühürlenmeye başladı bu mühürlenmenin sonucunda tabii bazı mağduriyetler ortaya çıktı. ...daha önce üç kez dediğimiz gibi süre almışlardı. Bunları aslında elbette biz eninde sonunda bütün bu termik santralların kapatılmasından yanayız ama... ...en azından geçiş süreci içerisinde bu filtrelerini takarak faaliyet göstermeleri gerekiyordu. Bu termik santrallara filtre taktırmak yerine mühür vurulması da tabii dediğimiz gibi bazı mağduriyetlere sebep oldu... Ve e, filtresiz termik santrallar çalışmasın diyen e, kamuoyu e, da e, bir şekilde e, cezalandırılmak isteniyor gibi bir e, hava e, oluştu Şimdi o mağduriyetlerin aslında e, en fazla yaşandığı e, yerlerden birine gideceğiz Telefon attığımızda bir konuğumuz var e, Soma'ya gideceğiz e, Soma'da da e, faaliyet gösteren termik santral kısmı olarak kapatıldı Çiftçi sen Genel Sekreteri e, Ali Bülent Erdem e, telefon attığımızda günaydınlar. Günaydın İyi günler. İyi günler diliyoruz biz de sizlere. Şimdi ben tabi süreci çok kısaca özetlemeye çalıştım. E, belki bütün bu tartışmalar Somada nasıl yaşandı, e, onunla başlayarak e, daha sonra e, sohbetimizi son duruma e, getirelim istiyoruz. Ne oluyor, ne yaşanıyor e, Somada? E, Çevre Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da konuyla ilgili bazı açıklamaları var. Birazdan onlara da değiniriz ama ben önce size vereyim sözü ve siz neler oluyor Somada, onları bize aktarın. Soma diğer santrallardan daha farklı bir durumla karşı karşıya. Evet. Somadaki termik santral daha özelleşmeden önce kamuun elindeyken Somadın ısıtma sorununu termik santralının soğutma suyuyla yani termik santrallarının türbinleri çalıştırması için hmm. ısıttığı suyla ısıtmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı. Bugün 12.500 hane yaklaşık olarak bu termik santralının suyuyla ısınıyor. Termik hmm. santralının kapatılması ve mühürlenmesi durumunda ki o akşam oldu o 31 ve birle bağlayan gece saat birde e, santral mühürlendi e, ve ondan sonra dün e, son olduğu gibi e, soğukta 12.500 aneye sıcak hmm. su gitmedi e, ve böyle e, işten çıkartma e, tehditleri yanında santralın bir tehdidi daha oluşmuş oldu ki e, eğer e, bu santral çalışmazsa somo bu kış soğukta kalır diye. Bu düzenleme de zaten biliyorsunuz, enerji bakanı açıklama yaptı. Somanın dört ünitesi çalışmaya devam edecek, titreşici olarak kış süresi boyunca e, e, havayı soluyarak ısıtmaya devam edecek. Evet. E, şimdi tabii burada e, termik santralın, Somada çalışan e, termik santralın. Ee, doğru anladık değil mi? Atık e, ısısıyla e, konutlar e, ısıtılıyor. Ve e, yani, kenti ısıtma açısından da e, büyük bir e, termik santrala bağımlılık e, getirilmiş. Ve e, aslında özellikle Soma'da. E, termik santral sahiplerinin mevzuata uyma e, sorumluluğu aslında bu noktada daha da artmış diyebiliriz değil mi? Yani e, epey büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı e, açıkladı e, 7 e, termik santraldan 4'ü geçici faaliyet belgesi almış. Haziran e, 2020'ye kadar e, bu gerekli başvurularını yapmaları e, gerekiyor bakanlığa. İşte gerekli çevre izin ve Lisans belgeleriyle ilgili onlar Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş, Afşinbe ve Ankara Çayıran termik santralları. Bu mevzuat kapsamında bazı termik santrallar çevre izinlerini almışlar. Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy, Çanakkale 18 Mart Çan termik santralları. Ee, bunlar e, faaliyetlerine devam ediyorlar. 5 tane termik santralinde tamamen e, kapatıldığını söyledi. Ve aynı şey e, az evvel sizin de söylediğiniz üzere e, Soma termik santralının da e, kısmi olarak e, kapatıldığını e, söylüyor. Şimdi yani bundan, bugün ve bundan sonraki günlerde ne yaşanacak ne olacak Soma'da? Şimdi aslında şöyle bir problemle karşı karşıya, sanki e, karşı karşıyayız, sanki hmm. e, çok kısa bir süre içerisinde filtrelerin takılması istenmiş, fakat bu sandrallar takamamış evet. gibi, böyle hmm. sıkışmış bir halde yaşanıyor. Aslında böyle bir olay değil bu olayın kendisi. 12.016'da e, çıkan torba yasayla. Bu üç buçuk yıl ötelenmişti biliyorsunuz biraz önce kendiniz de anlattınız. Daha sonra 2 yıl daha uzatılacaktı bu. E, bu çevre mevzuatına uyum süreci kapsamında bütün santrallara 75 ile 100 milyon arası destek verildi. Zaten teşvik desteği verildi. Evet. Bu teşvik desteklerine alan santralların bu teşvikler üzerinden e, Filtrelerine takıp takmadıkları kontrol bile edilmedi, denetlenmedi yani bugüne kadar. Sonunda o bu hale gelmiş halde olay ve bir tehdit aracı olarak kullanılıyor. Somadaki e, ısınma meselesi e, aynı şekilde işten işçilerin çıkartılması olayı da işçilerde o tehdit altında. Biz şimdi böyle bir tehdit altında yaşıyoruz e, evet. e, Somada. Fakat şöyle bir olay daha var. Şimdi bir bu santraller. Fizitrelerini takmış olsalar daha iyi. Bunları denetleniyor mu denetlenmiyor mu bilinmiyor. Evet. Örneğin somanın başından itibaren kül fizitreleri var. Hı. Fakat fazla enerji gittiği için bu kül fizitrelerinin çalışmadığını bütün somalılar biliyor. E, fakat bu denetlenmiyor. Evet. Aynı şekilde şu problemli bir biçimde e, Soma'da biliyorsunuz Yüzce olmuştu altı bir hmm. zeytin ağacı kesilmişti Colin orada santral yapmak istiyordu Daha sonra Colin Tütün e, üretimini bıra Bırakan bir bölgede Tavraları satın alarak santralı kurdu Şimdi onun filtreleri var Fakat öyle ki Baktığınız zaman o filtreler çalışmıyor Kim denetleyecek Nasıl denetlenecek e, Bu filtrelere takılması Problemin kendisini çözmediğini düşünüyorum ben. Evet. Evet elbette. Tabii şimdi peki şu an son durum ne? Mesela Soma'da yani ısınma ve e, sıcak su açısından bu sorun e, devam ediyor mu Soma'da? Ya, çalışmaya başladı santral. Hı. Fakat o sıcak suyun verilmesi süre gerektiriyor. Hem tonlarca e, ton su tıplayacak hem parça parça vermeye başlayacaklar. Birden o borular o basınçlı şeyi vermiyorlar. Evet. Şimdi Soma'nın 12.500 zanneden ne kadarına gitti, ne kadarına hmm. gitti, onu bilmiyoruz. Evet. Yani o aslında yılbaşı gecesi itibariyle başlayan mağduriyet devam ediyor. Tabii sizin söylediğiniz yani bütün bu yatırımlar yapılıyor mu, yapıldıktan sonra doğru çalışıyor mu önemli bir denetleme mekanizmasının işletilmesi gerekiyor. Mesela şimdi benim de hemen önümde bir haber var onu da açıyorum. Bu fitresiz çalıştığı için... Ee, Çevre ve Şehircilik e, İl Müdürlüğü tarafından e, kapatılan e, Elbistan A-Termik Santralı e, çalıştırılmaya devam ediyormuş. Yani mühüre rağmen Çelikler Holding'e ait bu evet. Elbistan A-Termik Santralı. Şimdi burada mühüre rağmen e, hala daha o zaten çok e, bilinen bir ve yani değil Türkiye'nin e, Avrupa'nın en kirli termik santrallarından birisi ve kara dumanlar oradan e, yükselmeye devam ediyor ve gene o kentte yaşayan insanları zehirlemeye devam ediyor. Sizin bu bahsettiğiniz tabii e, mühür e, sonrası e, yatırımlar ve yatırımlar sonrası denetlemede çok önemli. E, tabii siz bu geçmiş süreçten de bahsettiniz. Aslında e, Soma açısından çok e, Soma'nın başının derdi bu kömür meselesi. Bunu çok e, acı tecrübelerle de e, Geçmişte yaşadı. Belki yani bu güne kadar sizin bu son mağduriyet değil daha önce yaşadıklarınız da var. Belki biraz bunlara da hatırlatarak, bunları da hatırlayarak belki bundan sonrası için neler olmalıyı konuşalım isterseniz. Yani tam olarak neyi hatırlatmamı istiyorsunuz? Yani bu bütün bu Soma'da yaşanan iş cinayetleri dediğiniz gibi bu yaşananların arkasından orada zeytinliklerin kesilmesi tarım toplumundan madene mahkum edilmiş bir Soma ve hala daha aslında Soma'nın derdi bitmiş değil bu anlamda baktığımızda ve demin sizin bahsettiğiniz kolinin yatırımı. Esas olarak Soma'nın zaten başından itibaren Soma bir madenci kenti. Termik santrallarında da Soma hep termik santralı ile beraber yaşadı. Daha önce bir A santralı vardı, daha küçük bir santraldı. Hı hı. Arkasından da bu bildiğiniz şu anda Torkun'un çalıştığı santral söz konusu. Bunun yanında Soma'da 3 santral daha yapılmaya çalışılıyor. Biri evet. hmm. e, kaynak altı Tabanlar üst tarafta e, Yapmış halde sürdürüyor hala Çalışmalarını ama üretime başlamış Halde hmm. e, iki santral daha iki maden Ocağın daha söz konusu Demir eksportlar kolyakı Yani hmm. sonunda dört tane santral Bir tane de yeni çimento Fabrikası yapıldı hmm. Onun filtresi var mı yok mu o belli değil evet. e, Soma tam böyle e, hava kirliliğinin en yoğun yaşadığı yerlerden biri ama Soma buna uygun bir yer değil hı hı. dedikten. Çünkü Soma e, Bakırçay Vadisi'nde yer alıyor. E, Bakırçay'ın en darlaşmış bir bölümünde henüz daha genişlemediği yerde önemli bir su havuzasıydı Soma. Şimdi bütün bu e, su havzasının bulunduğu suyunun, Bakırçay'ın suyunun toplandığı yerde... Madenlerle bütün bir bitki örtüsü üstten alınıyor. Aşağıdan da santrallarla beraber tam bir Soma kirlilik içerisinde. Ama bu işsizlik problemiyle beraber de Somalılar devamlı bir tehdit altında. Hı hı. Ee, bu santral meselesini bile söylediği andan itibaren söylediğimiz andan itibaren Türkiye'nin her yerinden gelen tepkiler şu Somalılar Alkepe'ye oy verdiler, donsunlar, yebelsinler ölçünler. Evet. Ee, yani e, o kadar büyük tehdit altındalar ki Soma'daki yaşayanlar aslında Soma'nın bütün bu kaderinin değiştiği tarih 2002'li 2001 yıllardır. Hem hmm. e, IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye'de tarımda dönüşüm programını başlatması hmm. hem de enerjiye yönelik enerjiye yönelik özelleştirilmelerin başladığı dönemdir o dönem. Evet. E, hem Soma'da ee, tarımın bitirildiği önemli bir tütün üretim bölgesidir Soma. Hı hı. Hem tütün üretiminin bitirildiği hem de özelleştirmelerle beraber e, çok daha geniş alanların madenciliğe açılıp dışarıdan çok fazla göçün geldiği e, bir, bir, bir e, değişimi yaşamıştır Soma. E, o değişim içerisinde ortaya çıkan durumlardır ve e, sıkıntılardır bugün bu yaşananlar. Evet. Ee, yani Soma aslında enerjiye kurban edilmiş bir kent olarak yaşamını sürdürüyor şu anda. Evet, sürdürmeye çalışıyor. Evet, evet peki bu e, mevcut e, kısmi kapatılan santralda ne kadar işçi çalışıyor acaba? Ora kamu biliyor musunuz? Şu anda bilmiyorum çünkü hmm. o özelleştirmelerle beraber orada kamuda çalışanların e, önemli bir bölüme emekli olup, e, gittiler ve şu anda ben ne kadar işçi çalıştırıldığını orada bilmiyorum evet, evet ama zaten onu bilme bilebilmek mümkün de değil çünkü alttıkşamanlarda söz konusu oluyor hmm. işte hı -hı, hı -hı. evet Evet peki e, tabii yani bütün bu e, olup bitenler aslında e, tabii e, kapatılsın e, dedik bu termik santrallar ama hangi şartlar altında kapatılsın? E, tabii e, burada e, yasalaşmamış e, hala da Türkiye'nin e, imzaladığı ama onaylamadığı bir Paris İklim Anlaşması var. E, bütün bunlar aslında e, fosil yakıtlardan çıkış e, stratejisi e, oluşturularak e, davranmış daha yenilenebilir enerjiye dayalı enerji tasarrufu ve enerji verimliliği sağlayan bir politikayla yeniden kurgulanması ve azaltım, uyum ve çıkış politikalarıyla bunun destekleniyor olması gerekiyordu ve bu tarz mağduriyetlerinde yaşanmaması veya yaşansa bile çok kısa süreli olması gerekiyordu. Şimdi burada tabii alternatif olmayınca biraz da, Ha, termik sazral istemiyordunuz. Peki buyurun e, kapatıyoruz o zaman diyerek biraz bunun e, maliyeti de sanki e, yine e, kamuoyuna e, e, yüklenmek isteniyor gibi bir durum e, söz konusu değil mi? Evet. Tabii size söylediğiniz zaman bir şey daha ilave ettim. Tabii istiyorum. buyurun. E, aslında 2018 yılında e, Birleşmiş Milletler köylü haklarını kabul ettiler. <gülüyor> e, bu köylü hakları ee, uygun ekolojik koşullarda e, üreticilerin kendi toprağına sahip çıkması e, temiz suya temiz toprağa ulaşma hakkını da tanıyor. Yani e, köylü hakları aynı zamanda e, ekolojinin tam da ekolojik mücadelenin tam da kendisi. Türkiye bu konuda çekimser kaldı. Birleşmiş Milletler soykullanmasında evet, ama bu e, kabul edilmiş bir e, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş durumda. Ee, Türkiye'nin bu kabul edilmesine uygun e, iç hukuk düzenlemesinde yapması gerekliliğini ben söylemek istiyorum. Hı hı, evet. Bu da önemli bir nokta çünkü e, Türkiye'nin aslında pek çok yerindeki termik santrallar e, özellikle e, tarımla ilişkili e, toplumları e, gerçekten çok olumsuz etkiledi. Hem e, tarım toplumunu kırsalda e, yaşayan insanları. Ee, o değişim dönüşüm e, sürecini hem de e, aynı zamanda toprakların e, kirlenmesi ve bu termik santrallara kurban edilmesi e, açısından Türkiye aslında pek çok örnek barındırıyor diyebiliriz. Peki e, belki son olarak e, söylemek istedikleriniz olabilir onları da e, alıp e, yavaş yavaş kapatabiliriz. Ben sadece son olarak şunu Hı -hı. söylemek istiyorum. Evet. Soma çok zor koşullar altında yaşıyor şu anda. Bütün e, yapısı değişmiş durumda ve çok kısa sürede oldu bu. Evet. Ee, biraz önce de bahsettim. Bir, bütün üretim Soma. Ee, nüfusu 90 yılında 49 bindi Bunu 26 bin ülkelerde yaşıyordu. Toplam yüz, pardon, 76 bindi. Ve hı hı. Yedi, cüz, e, 7 bin 300'ün üstünde tütün üretimi yapılıyor ki bunu dörte çarparsanız bütün köyler tütün üretiyordu evet. sonunda. 2015'e geldiğimizde bu sayı 400'e düştü. Şimdi daha da düşük. Hı. Yani Soma'nın ne kadar hızlı ve nasıl değiştiğini ve bu alt üst oluş içerisinde yaşadıklarının da Soma'nın anlaşılabilmesi için bilinmesini istiyorum ben. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz ee, Ali Bülent Erdem. Yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için umarız e, daha temiz, daha nefes e, alınabilir e, şehirlerde e, yaşarız. Ve bu kömürlü termik santral e, derdinden de e, önümüzdeki dönemlerde e, kurtuluruz diye temennide bulunalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Çok mersi. Evet, e, tabii e, Türkiye'de termik santral ta, tartışması e, belli ki önümüzdeki günlerde de e, gündemde e, olacak. Tabii bu e, özellikle Aralık 2015'te e, e, Paris İklim Anlaşması'nın ülkeler tarafından e, kabul edilmesinin ardından dünya genelinde kömürün finansmanı çok e, konuşulmaya başladı. Her yıl milyarlarca dolar para aktarıldığını biliyoruz ve tabii bu çıkış stratejileri içerisinde kömürün finansmanına sınır getiren veya Mevcut kararlarını güncelleyen Bazı finansal kuruluşlar var Dünya çapında Küresel çapta 45 banka Yapılan çalışmalara göre Kömürle ilgili kararlarını değiştirmiş Tabi hala daha dünyada Kömürü finanse eden Pek çok banka var ama Bu çıkış stratejisi önemli Özellikle tabi Avrupa ülkelerinin AB'nin Karbon nötr bir ee, bölge olma e, hedefi doğrultusunda e, ülkelerin de Kimilerinin daha iddialı kimileri yeterince iddialı olmasa da kömürden çıkış stratejileri var bunları açıkladılar Almanya'nın yani uzak bir tarih olarak görülebilir ama yine de kademeli olarak 2038'e kadar mesela kömürden çıkış stratejisi var İspanya'nın Yunanistan mesela bu geçtiğimiz aylarda e, Eylül 2019'da Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi gerçekleştirilmişti. Birleşmiş Milletler e, Genel Sekretlerinin ev sahipliğinde. Yunanistan burada bir açıklamada e, bulunmuştu ve bütün e, liğit e, santrallarını kapatacağı yönünde bir e, söz vermişti. Yine İngiltere aynı şekilde kömürden e, çıkışını hızlandıran Fransa, Portekiz... Gibi İtalya gibi aslında Avrupa sanayisinin önde gelen ülkelerinin kömürden çıkış stratejileri olduğunu biliyoruz bu şekilde niyet beyanlarında bulundular aslında Türkiye'nin de bütün bu konuştuğumuz eksende enerji politikalarını tekrardan gözden geçirerek belli bir kömürden çıkış stratejisi oluşturması ve bunun yerine ne koyacağını nasıl e, ilerleyeceğini aynı zamanda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu anlamında da ne gibi e, çalışmalar yapılması gerektiğini ciddi bir şekilde e, değerlendirmesi ve gündemine alması gerekiyor. Diyelim e, bu haftada ekonomi ekolojiyi bu şekilde kapatalım. Haftaya görüşmek üzere.